Ömer İbn Hattab'ın kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha. Hazreti Hafsa radıyallahu anha Hazreti Ömer radıyallahu an'ın kızı. Bilgili, prensipli, iradesi kuvvetli, sadakat sahibi bir İslam hanımefendisi. O devirde okuma yazma bilen pek ender kültürlü kadınlardan. 3. Hicri yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aileleri arasına katılarak müminlerin annesi olma şerefini elde eden bahtiyarlardan. O, Mekke'de peygamberlik gelmezden, isetten beş sene önce doğdu. Babası, İslam tarihinde adaletiyle ün salan ikinci halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'tir. Annesi Zeynep, Osman İbni Mazun radıyallahu anh'in kız kardeşidir. Babasıyla birlikte Mekke'de Müslüman oldu. Asab'tan Huneyis İbni Huzafe radıyallahu anh ile evlendi. İlk Müslümanların safında yer alan bu bahtiyar karı koca ile birlikte önce Habeşistan'a, daha sonra Medine'ye hicret etti. Huneyis radıyallahu anh Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh'in kardeşidir. Bedir gazvesine iştirak etti. Kahramanca çarpıştı. Fakat ciddi şekilde yaralandı. Medine'ye dönüldüğünde şehadet çerbetini içti. Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a genç yaşta dul kaldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hayatının baharında olan kızının dul olarak kalmasına gönlü razı değildi. Bir an önce onu evlendirmeyi istiyordu. O devirde İddetini tamamlayan kadınların fazla beklemeden evlenmesi daha uygun görülüyordu. Bir baba olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh de kızının güvenilir bir kimseyle evlenmesini arzu ediyordu. Bunun için düşündü, taşındı ve onu Hazreti Osman radıyallahu anh'e nikahlamaya karar verdi. O sırada Hazreti Osman radıyallahu anh'in hanımı, sevgili peygamberimizin kızı, Rukiye radıyallahu anh'a vefat etmişti. Rahatlıkla ona teklif yapılabilirdi. Vakit kaybetmeden Osman'a gitti. Kızı Hafsa'yı kendisine nikahlayabileceğini söyledi. Bu konudaki görüşmeleri Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'uma bizzat babasından şöyle nakletmektedir. Osman İbni Affan'a gittim. Onu hüzünlü gördüm. Üzüntüsünü gidermek ve teselli etmek için ona Hafsa'dan bahsettim. ''İstersen Hafsa'yı sana nikahlayalım.'' dedim. Osman birden cevap veremedi. Hemen evet diyemedi. Biraz düşünmek için zaman istedi ve ''Hele bir düşüneyim.'' dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra karşılaştığımızda ''Şimdilik evlenemeyeceğim.'' diye özür diledi. Hz. Ömer aynı teklifi Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'a yapmayı düşündü. Onunla karşılaştığında ''İstersen sana kızım Hafsa'yı nikahlayayım dedi. Hazreti Ebu Bekir de sustu. Ağzını açıp da bir söz söyleyemedi. Hiçbir cevap vermedi. Bu sebeple ona Osman'a gücendiğinden daha fazla kızdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh iki samimi arkadaşından müsbet bir cevap alamayınca canı sıkıldı, içerledi. Üzüntülü bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi ve şöyle dedi Ya Resulullah ben Osmana şaşıyorum. Hafsa'yı ona nikahlamak istediğimde yanaşmadı. Ebubekir de öyle. İki cihan güneşi efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh'e tebessüm ederek "Ya Ömer, Hafsa Osmandan, Osman da Hafsadan daha hayırlı birisiyle evlenecektir." buyurdu. Hazreti Ömer üst bütün merak içerisinde kalmıştı. Osman'dan daha hayırlı damat kim olabilirdi? Merak içerisinde aradan yine birkaç gün geçti. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hafsa'ya talip oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'e, sen kızın hafsa'yı bana nikahlarsın, ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahlarım buyurdu. Hazreti Ömer bu müjdeye çok sevindi. İki cihan güneşi Efendimiz bu haberle, Hafsa'yı kendisine Allah'ın nikahladığını anlatmak istiyordu. Bunun üzerine kısa zamanda düğün hazırlıkları tamamlandı. Hicretin 3. yılında Şaban ayı içerisinde Hazreti Hafsa Resul-i Ekrem Efendimizle nikahlanarak müminlerin annesi olma şerefine erdi. Fahri Kainat Efendimiz bu nazikane teşebbüsüyle üç büyük sahabisi arasındaki dostluğu, kardeşliği, din bağını hısımlıkla, akrabalıkla daha da kuvvetlendirmiş oldu. Ayşe'yi nikahlayarak Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'i, Hafsa'yı nikahlayarak da Hz. Ömer radıyallahu anh'i taltif ederek kendine yakın eyledi. O iki sevgili can dostlarını kendine kayınpeder, kızlarını da müminlerin anneleri olma bahtiyarlığına kavuşturdu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Hafsayla evlenme konusunda Bizzat teklifte bulunan Hazreti Ömer'e, müsbet, menfi bir cevap veremediği için üzülüyordu. Fakat başka çaresi de yoktu. Çünkü bir sırrı muhafaza etmesi gerekiyordu. Hazreti Hafsa ile Fahri Kainat Efendimizin evleneceğini biliyordu. Bunu söylemek emanete hıyanet olacaktı. Bu sebepten sükut etti. Efendimizle Hazreti Hafsa'nın nikahı kıyıldıktan sonra, Hazreti Ömer'e gelerek özür diledi, ve durumu şöyle izah etti. Hafsa'yla evlenmemi istediğin zaman sana hemen cevap veremediğime herhalde gücenmişsindir." dedi. Hazreti Ömer de "Evet." diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. "Bana bu konuyu açtığında sana bir cevap veremeyişimin sebebi Resulullah'ın bana Hafsa'yla evlenmekten söz etmesidir." Elbette onun sırrını ifşa edemezdim. Şayet Nebi-i Muhterem ile evlenmekten vazgeçseydi, elbette onunla evlenirdim diyerek onu teselli etti. Ne nezaket, ne edep, ne sır saklayıcılık. İşte İslam edebi. Sır bir emanet, sükut bir hazinedir. Emanete riayet ve sükutu ihtiyar etmekse insanın emniyeti ve süsüdür. Hazreti Hafsa radıyallahu anha Resul-ü Ekrem Efendimizin evine Sevde ve Ayşe radıyallahu anhuma annelerimiz varken gelin olarak geldi. Hafsa radıyallahu anha annemiz iki cihan güneşi Efendimizin saadet hanelerine geldiğinde 20 yaşlarındaydı. Sevde radıyallahu anha annemiz Ayşe radıyallahu anha gibi onu da büyük bir gönül rahatlığı içinde karşıladı. Genç olmalarına rağmen her ikisine de hizmet etti. Hafsa radıyallahu anha genç, bilgili ve onurluydu. Özü sözü birdi, iradesi kuvvetliydi. Lakin mizaç itibarıyla biraz sertti. Hani isadette iki genç annemiz olmuştu. İkisi de efendimize hizmet etme yarışında gayretlerini esirgemiyorlardı. Son derece nazik davranıyorlardı. Sevgi ve hürmette kusur etmemeye çalışıyorlardı. Fahri kâinat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de iki aziz arkadaşının kızları olmaları sebebiyle gücünün yettiğince onlara müsamahayla davranıyordu. Kadınlık zafiyetlerini, gençliklerini göz önüne alarak daha merhametli, daha şefkatli muamele ediyordu. Fakat beşer olarak sıkıntılı zamanlar da geçirmiyor değildi. Zira Hafsa radıyallahu anh'a annemiz biraz sert tabiatlıydı bazen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bile karşılık verdiği olurdu. Babası onu çeşitli vesilelerle uyarır, nasihatte bulunurdu. Hatta Hazreti Aişe annemizle aralarında geçen bazı olaylara bakarak Hazreti Ömer kızına kızardı. Onu azarlar ve peygambere göre ne senin ne de babanın mevki ve derecesi, Aişe ile babasının mevki ve derecesi kadar değildir derdi. Babasının bunca uyarılarına rağmen Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemiz gençliğinin ve meşrebinin gereği bazen Fahri Kainat Efendimize dahi sert cevaplar verirdi. Bu yüzden Efendimiz bir ara Hafsa annemizi serbest bırakıp baba evine göndermek istedi. Gönlünden geçirdiği bu fikri Cebrail aleyhisselam gelerek düzeltti. Hazreti Hafsa'ya dönmesi gerektiğini bildirdi. Çünkü o cennette de Efendimizin hanımları arasında sayıldı. O çok oruç tutar ve çok gece namazı kılardı. Bir gün resul Ekrem Efendimiz Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a annemizin evinde bal şerbeti içmişti. Biraz da yanında fazla kalmıştı. Bu durum iki genç annemizin dikkatlerini çekti ve aralarında anlaşarak Efendimizin yanına vardıkları zaman kendisinden... Megafir kokusu geldiğini söylediler. Efendimiz, Megafir yemediğini, Bal şerbeti içtiğini söyledi ve Demek ki balı yapan arı Megafir yalamış diyerek Bir daha bal şerbeti içmemeye Yemin etti. Bunun üzerine Allah Teala, Tahrim suresinin ilk ayetlerini Nazil buyurdu. Meali, Ey peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi Niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ara hanımlarından ayrılarak uzrete çekilmişti. Genç ailelerini eğitmek istiyordu. Ashab arasında bu durum Resulullah hanımlarını boşadı diye yayıldı. Hazreti Ömer bu haberi işitince doğruca Efendimizin odasına yöneldi kızı hafsanın bir hatası olabileceğini düşünerek, Efendimiz'den içeri girmeye izin istedi ve huzura girerek, Efendimiz'in gönlünü rahatlatacak şu sözleri söyledi. ''Ya Resulallah, hanımlarından dolayı ne kadar sıkıntı çekiyorsun? Şayet onları boşarsan, Allah da melekleri de seninle beraberdir. Ben de, Ebu Bekir de, müminler de seninle beraberiz.'' dedi. Bu söz üzerine, İki cihan güneşi efendimiz tebessüm etti. Gül yüzünden nurlar saçıldı. Ömer'in kalbine huzur verecek ve müminleri sevindirecek şu cevabı verdi. Hanımlarını boşamadığını, sadece uzlete çekildiğini bildirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh de, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü! Bizi bilirsin. Biz Kureyşliler... Kadınlara hakim kimselerdik. Sonra Medine'ye geldiğimizde, burada kadınların erkeklere hakim olduklarını gördük. Bizim kadınlar da onlardan huy kaptı. Bir gün, hanımıma öfkelenmiştim. Bana mırıldanıp karşılık vermez mi? Bunu doğru bulmayıp azarladım. Bu sefer, niye azarlıyorsun? Vallahi Resulullah'ın zevceleri bile ona karşılık veriyorlar. Hem onlar, İcabında küsüp gün boyu geceye kadar Rasulullah'ı terk ediyorlar, dedi. Hafsaya, Rasulullah sen de mi karşılık veriyor, mırıldanıyorsun, dedim. Evet, hiçbirimiz o gün geceye kadar yanına uğramayız, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sizden kim böyle yaparsa büyük zarar eder, hüsrana uğrar. Hanginiz Rasulünün öfkesi sebebiyle Allah'ın gazabına uğramayacağından emin bulunuyor, Alim Allah bir anda helak olursunuz dedi. Bu sözleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten duyan Resulullah tebessüm ettiler. Ömer devam ediyor. Hafsa'ya dedim ki sakın Resulullah'a karşılık verip mırıldanma ve ondan bir kısım taleplerde bulunma. Bir şey gerekirse bana söyle. Sakın bazı arkadaşlarının Resulullah'a senden daha sevgili ve daha gönül alıcı olması seni aldatıp ''Yanlış davranışlara sevk etmesin'' diye nasihatte bulundum. Hz. Hafsa radıyallahu anhâ, yaradılış icabı biraz celalliydi. Sert tabiatlı ve tez sinirlenen bir yapıya sahipti. Hz. Ayşe radıyallahu anhâ annemiz onu şöyle tasvir ediyor. Hafsa, tam manasıyla babasının kızıdır. Kuvvetli bir iradesi vardır. Özü sözü birdir. O, İslami meselelerde derin bir idrak ve firasete sahipti. Efendimiz de ona İslam'ı öğretmek için gayret ederdi. Bir defasında Resul Ekrem Efendimiz Hafsa annemizin yanında Hudeybiye'de biat eden asabını anarak "İnşallah Hudeybiye'de biat eden asabım cehenneme girmez." buyurdu. Hafsa radıyallahu anhâ da "İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur." Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Ayetini okuyarak hatırlatmada bulundu. Efendimiz de ona, ''Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız.'' Ayetini okuyarak cevap verdi. Bu karşılıklı konuşmalar, Hafsa radıyallahu anh'a annemizin dinde derin anlayışı ve hassasiyetini göstermektedir. O, İbadete düşkün bir annemizdi. Gündüzleri oruçla, geceleri namazla geçirirdi. Çok namaz kılar, çokça nafile oruç tutardı. Onun hayatı da diğer annelerimiz gibi fakirlik içinde geçti. Yatak olarak kullandığı bir şiltesi vardı. Yazın onun altına sererdi. Kışında bir tarafını altına serip, bir tarafını da üzerine örterdi. Çoğu zaman yemek için ekmek bulamazdı. Buna rağmen şikayetçi olmadı hep haline şükretti. O Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize son derece sadakat ve muhabbetle bağlıydı. Kendisine hediye edilen şeyleri yemez içmez Resulullah'a ikram ederdi. Onu daima nefsine tercih ederdi. Bir defasında kendisine bir tulum bal hediye etmişlerdi. Onu yemeyip efendimize ikram etmişti. Odasına her uğradığında Ondan şerbet yapar, içirirdi. Hazreti Hafsa radiyallahu anh'a, fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, darı bekaya irtialinden sonra da önemli hizmetlerde bulundu. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh devrinde, Kur'an ayetleri bir araya toplanarak musaf haline getirilmişti. Bu tek müsaiti. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'in nezdinde kalıyordu. Vefatından sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'in nezaretine verildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh de yaralanıp şehit olacağı zaman bu Kur'an nüshasını kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a annemize teslim etti. O da itinayla muhafaza etti. Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde bu nüshadan çoğaltıldı. Ne şeref, ne saadet, kitabullahı hıfsu himaye etmek. Emaneti sahibine teslim etmek. İslam kadını her hizmette örnek, neslin devamı da ona emanet. Hz. Hafsa radiyallahu anh'a validemiz, 60'a yakın hadisi şerif rivayet etti. Bir tanesi şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatağına girdiğinde, sağ elini başının altına koyar, şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin gün, beni azabından koru. Bunu üç defa tekrar ederdi. Hicretin 45. yılında Hz. Muaviye'nin halifeliği döneminde 60 yaşındayken vefat eden Hz. Hafsa radiyallahu anh'a annemizin cenaze namazını Medine valisi Mervan İbni Hakem kıldırdı. Cennetül Baki'de müminlerin annelerinin yanına ebedi istirahatgahına tevdi edildi. Cenab-ı Hak'tan Şefaatlerini niyaz ederiz. Amin.